Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün biraz tarihi yarımada ve tarih kurguları üzerine konuşacağız. Koran Gümüşle birlikte. Daha sonra da tarihim yarımada'dan uzanıp Ataköy sahillerine geçeceğiz programın son kısmında. Giriş yapayım şöyle bir. Tarihi yarımada ne zaman tarihi oldu diye bir soruyla anlatıyorum. Bu haftayı geçiriyorum aslında. Modern olunca oldu herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani 19. yüzyılın yarısından itibaren evet, herhalde keşfedildi. keşfedilmeye başlandı. Bu süreç e, herhalde e, işte e, İngilizler, Fransızlarla başladı. Fransızlar daha ağırlıklı gibi geliyor bana daha çok sanki ama e, evet bir şey bakışı var. Bir kere Bizans'ın keşfi de öyle. Tabii keşfi keşfiyle birlikte... tarihi yarımada... ...mesela şey çok ilginç... ...bu tren yolu yapılırken... ...tarih yarımada da... E, ...fransızlar şeyleri işlemişler... ...yıkılacak olan bölümleri falan... ...hepsini kayıt altına almışlar... ...yani koruma fikri yokken koruma ortada... ...koruma fi fikri başlamış demek ki... ...ruhur evet. ediyor yavaş evet. yavaş... Evet. Ee, ...İngiliz arkeologların... ...hipodromla ilgili... Hmm. ...at meydanı ile ilgili bazı çalışmaları var... ...1850'lerde başlıyor... Ee, daha sonra tabii herhalde surlar önem kazanıyor bir dönem. Tabii. Aslında Bizans'ın keşfiyle de herhalde çok ilgili. Çünkü hani sanki böyle Roma'dan ayırt etmek istiyorlar Bizans diye bir şey. Avrupa'da birden moda oluyor. Bizans üzerine araştırmalar Amerika'da, Avrupa'da birçok büyük kentte. Bizans çalışmaları yapılmaya başlanıyor. Bir yani... şekilde unutulmuş, küçümsenmiş. Hatta kimi zaman da... Ee, belki e, aşağılanmış olan bir şeyi yeniden değerlendiriyorlar Bizans. Evet. Aslında orada şey de var yani e, modern içinde olan yani bir önceki dönemi yok sayıp yani modern tarihi e, çok daha uzak bir tarihe dayandırma bir e, yani kendine bir orijin yaratma e, evet. soykütüğü oluşturma derdi de var. Yani bu hani tarihi olanı tekrardan kurgulamak tam modernin yaptığı bir iş o anlamda. O mesela Atina'da Bizans bunu anlıyorsun. Bizans için önemli. Atina'da anlıyorsun çünkü zaten ulus devlet henüz daha şey Trakya'ya doğru yaklaşmıyor. Yani Yunan ulus devleti kurulduğunda Atina merkezli bir şey, tarih inşası. İtalya'da mesela işte gene önemli bir şey arkeoloji. Kültürel miras, ulus devletin inşaatında kullanılan çok önemli bir malzeme. Yani onun harcı. Ya ama ulus devletten önce modernin harcı aynı zamanda. Yani modern olan da her zaman böyle bir çaba içinde. Ee, evet. Yani ulus devlet daha sonra bunu çok ciddi bir şekilde kullanıyor ama modernde de var aynı e, dinamik. Bu anlamda şey çok enteresan yani Osmanlı'nın moderni nasıl kurguladığı e, ve o da tarih ile bağlantılı. Osmanlı 1891'de arkeoloji müzesi kuruyor. Osmanlı. Emperyal Haydi bir şey tarafında. temsil evet. yaratmaya çalışıyor. Yani 1891 düşünürsek artık aslında Topkapı Sarayı yok. Yani e, evet. iktidar yeri değil Topkapı Sarayı ama Topkapı Sarayı'nın bahçesinde arkeoloji müzesini kuruyor. Evet çok önemli bir şey bu. Yani aslında belki de o anlamda ilk defa hani tarihi yarımada o tarihi kimliğine böyle bir yapıyla birlikte kavuşturuluyor. Belki yani iddialı olur ama. Emperyal bir merkez olarak kurgulanıyor. Yani bir müze olarak tarihi müze yarımada olarak. kurgulanıyor evet. aslında. Evet ilk defa öyle. Evet. botanik müzesi belki. de öyle aslında botanik evet. geçen hafta konuştuğumuz botanik Müzesi ve e, o, bu e, hani bu müzenin e, şöyle bir derdi var Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında içinde yaşamış tüm medeniyetlere ait eserlerin bir arada sergilenebilmesi o zaman ben şeyi de anlıyorum <gülüyor> o şeydeki hayvanat bahçesi de o zaman bütün hayvanları toplamak için oraya tabi bütün hani dünyada hmm. var olan e, hmm. çeşitliliği bir yerde sergileme. Amacı evet. taşıyor. Evet. Yani Bitkiler da... de öyle. Bitkileri de topluyorlar. Bitkiler de öyle. Burada tabii e, dünya fuarlarının o bütün ürünleri sergileyeceğiz amacıyla müzelerin bütün medeniyetleri, bütün dünyadaki çeşitliliği sergileyeceğiz e, anlayışları çakışıyor. Tabii. Beraber aynı şekilde ortaya çıkıyorlar. Kim bu modern sultan peki bu işleri yapan? Sence <gülüyor> en modern herhalde, herhalde bugünkü siyasi liderlerden daha şey modern bir sultan olmalı. Abdülhamid. Abdülhamid <gülüyor> İkinci evet. Abdülhamid. Ee, ve burada da hani. E aslında enteresan bir şey var hani bütün dünyada özellikle Paris'te Londra'da Chicago'da böyle bir dünya medeniyeti kurma ilerlemiş bir dünya medeniyetini yaratma e, ideali varken Osmanlı'da da Osmanlı medeniyetinden yola çıkarak bir dünya medeniyetini gösterme idealiyle kuruluyor müze. Evet bu çok ilginç aslında e, daha sonra bir kesintiye uğruyor ama e, bu proje eğer Başarılı olsaydı e, herhalde bayağı şey olacaktı. E, Amerika Birleşik Devletleri falan gibi bir projeye belki yol Osmanlı İmparatorluğu. <gülüyor> <gülüyor> Birçok ulusu kendi içine alarak, şey yaparak. Ya bugün bunları evet. söylemek tabii e, çok... Enteresan sonuçları da yol açabilir, değişik. Çünkü Partiler ulus çıkabilir, bunları destekleyebilir. Ulus devlet çünkü yani imkansızı istemek gibi bir şey yani saf bir ırk yaratacaksın ve milli dil, milli şey. Halbuki öbürü daha kolay yani içinde farklılıkların olduğu. Ama ulus kimliklerine benzer şekilde prototiplerle temsil ediyorlar. Şimdi oradaki farklılık şu. Bugünkü mesela kültür şeyi demokratik bir kültür kamu açısından içinde öznellikleri barındıran bir şey. Farklılıkları barındıran bir şey. Ama o zamanki gene prototipler içinde temsili ancak olanaklı kılan bir modernleşme. Her cemaatin kendi milli edebiyatı var. Milli alfabesi, milli eğitimi. Osmanlı buna tabii ki izin veriyor. Bunun tabii ki en tepeye çıktığı zaman ikinci meşrutiyetin ilanı, bütün kimlikler adeta kendi halklarının keyfini çıkarıyor. Yani bütün seçkinler kendi halklarının şey. e, şeyini e, temsil hakkını elde ediyorlar ve bu e, milli şeylerini, devletlerini kurmuş kışcasına. Yani Osmanlı İmparatorluğu aslında pek de onların eğitim sistemlerine falan karışmıyor yani basbayağı. Hatta o dönemde yani mesela Avrupa'da yaşayan bir sürü aydın İstanbul'da yaşamayı tercih ediyor. Orada bu özgürlüğü tatmak için. Çünkü Avrupa daha o anlamda baskıcı geliyor onlara. İşte o yüzden hani bu geleneksel Osmanlı hoşgörüsü ya da Osmanlı Devleti'nin Ötekini hayat hakkı tanıması meselesini bir yanlış şey yapıyoruz gibi geliyor bana adlandırma yapıyoruz çünkü bu aslında basbaya modern Osmanlı. Modern Osmanlı tabii. Yani tabii, 19. Tabii. yüzyılda Osmanlı modernleşmesi aslında baskıya bu kimlikleri tanıyarak modernleşiyor ve onlara bu temsil haklarını veriyor. Yani, klasik Osmanlı'nın kimliklerle olan ilişkisi başka Evet. bu bu başka hani aynı şeyde aynı potada eritmek çok yanlış olur çok e, evet. hani hakkını vermemek olur o an evet, modern devletin ya. içinde bu temsil imkanları oluyor birki daha farklı bir mekanizma içinde adeta yani birbirini tanıyan ama e, farklılıklarını henüz daha şey olarak e, yasallaştırmamış bir e, birlikte denim halbuki tanzimattan sonra basbaya farklılıklar hukuki bir sistem içinde birlikte gelişmeye başlıyor. Kendi eğitim sistemini kurabilmesi, her cemaatin modern eğitim sistemini, hastanelerini her şeyini kurabilmesi çok da bir önemli bir gelişme. Gene Tarih Yarımada'ya geri dönecek olursak e, Cumhuriyet döneminde Tarih Yarımada nasıl algılanıyor sence? Tarih Yarımada aslında hep şöyle bir hisse kapılıyorum. Yani birinci milli akımda yani Osmanlıcı bu şeyi kurma, ulus devlet projesinin Osmanlıcı bir tarzda kurma şeyinin o dağında gene tarih yarımada var. Fakat ikinci milli hareketi ki e, daha çok, e, daha böyle içe kapalı bir e, şey, e, milli hareket, o emperyal şeyi reddederken e, klasik Osmanlıyı reddetmiyor. Yani yozlaşmış olan nedir? İşte lale devridir, eğlencedir, 19. yüzyıldır. ...onu reddederken aslında tekrar... ...Mimar Sinan'ın eserlerine falan geri döndüğü için... ...Süleymaniye'ye falan... Ee, ...Tarih Yarmada... ...bana şey gibi geliyor... ...hani Le Corbusier nasıl beoğlundan ...hiç hoşlanmayıp yüzünü şeye döndüyse... ...Tarih ya ...sanki Tarih Yarmada bana şey gibi geliyor... ...yani hep böyle... E, ...asıl... E, ...şeyin... E, ...kaynağı gibi gözüküyor... ...ama bir taraftan da e, yani... ...işte... E, bir taraftan da karmaşık bir yer çekip çevrilmesi düzenlenmesi gereken bir şey bir yer çünkü Tarih da çok fazla karışamıyor aslında kamu otoritesi Beyoğlu tarafında mesela bütün tramvay yollarını yaparken bütün yolları yeniden düzenleyebiliyor ama Tarih Yarmada'daki yıkımlar Menderes zamanında hani böyle işte yangınlarda falan parçalı olan parçalı bölüklü parçalı yani, gibi geliyor bana total sanki, bir e, e, orada bir plan e, bir uygulama düşünülmüyor aslında düşünülüyor belki planlar var ama yani bu şeyin içine girmek tümüyle tarih yarımada yeniden inşa etmek. Tabi bir de çok büyük masraf. Evet yani Paris'te yapıldığı gibi böyle bulvarlar açmak yani bir ölçüde Yani Abdülhamid başarılı. aslında yaptırıyor planları ama uygulayamıyorlar çünkü çok pahalı. Ve de aslında gerçekçi de değil hani çizilmiş olan planlar. Hani İstanbul'da görmeden çizen plancılar var o dönemde. Ama bir de çok pahalı yani gerçekten imparatorluk ...ve sonrasında Cumhuriyet... ...finansal açıdan da buna yetkin değil. Sonra Menderes aslında... ...hani oradan bir otoyol geçirip... ...programımızın sonunda gideceğimiz Ataköy'e kadar... ...uzandırıyor. Evet, modern İstanbul imgesi herhalde... ...1950'lerden sonra... ...Tarih Yarımada ile özdeşleşiyor. O plajların yapılması... ...Floria, Ataköy falan... ...o taraflarda Levent gibi bir gelişme oluyor. Onun dışında da pek fazla nüfus etmiyor... Peki sonrasında yani 1980'lerde bir tarihi yarımada fikri, yani tarihselliği, İstanbul'un tarihselliği, nostaljikliği fikri e, sanırım belirmeye başlıyor. Yani dalanda bu ne kadar var e, bilemiyorum ama hani e, tarla başı bulvarını açıp bir şekilde bir emin uzanma girişimi de olduğuna göre hani orada bir turistik bir alan yaratma e, fikri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor 80'lerde. Daha hem, önce oluyor aslında. Hmm. Belki de daha önce bilmiyorum tam. Belki adını e, şöyle koyabilirsin. Yani küresel kentin çekim merkezi tarih yarımadadır diye Dalan herhalde adını kafasına koyayım. koymuş. Çünkü Sultanahmet'te falan ilk şeylerin boşaltılması, sanayinin falan çıkarılması yerine otellerin yapılması. E, tabii ki yani 80'lerden sonra. Fakat ondan önce de... Tarihi Yarımada'nın böyle bir şey var. Yani böyle bir kutsanması gibi bir şey. Bu da yani yeni İslamcı akımda şeylerin oluşması, işte türbelerin, şeylerin ziyaret edilen yerlerin önemsenmesi, şeye karşı hep korunmaya çalışılması. Hatta bir şekilde Cumhuriyet döneminde şeyde olan yıkımlar mesela hep... E, camiler yıkıldı, türbeler kaldırıldı falan diye şikayet ederler. E, bir yeni Osmanlıcı bir şey her zaman e, şeyin Bittalar bağrında, hadi. cumhuriyetin bağrında <gülüyor> bulunuyor yani. E, bu anlamda e, hani ben Hani buradan geçerek Çelik Güler Gülersoy tabi herhalde önemli bir figür. Burada. Evet o dönüm noktası. <gülüyor> Kimsenin dile getiremediği şeyleri açık açık. Dile getirip yapan, yapan kişi. Yapan kişi. <gülüyor> yani, <çel> eden. <gülüyor> yani o bir tiyatro dekoru gibi. Evet. Ee, o İstanbul şeyini e, canlandırmaya çalıştı rahmetli. Yani Soğuk Çeşme Sokağı herhalde bu anlamda çok e, sembolik bir şey değil mi? Evet oryantalizmin kendi kendine oryantalize eden şeyin en şahsi herhalde olarak görülebilir. Ama yani tam olarak bilmiyorum mesela Çeşme sokağında bu bütün bu yapılar yapıldıktan sonra bu tiyatro dekoru oluşturulduktan sonra hiç orada yaşanılması düşünüldü mü? Orada bir yaşam kurgulandı mı? Yani şimdi mesela Osmanlı mahalleleri diye bir şey kurgulanıyor ve burada bir yaşam daha düşünülüyor. Evet. Burada insanlar yaşayacaklar, siteler kurulacak. İşte orada bir Osmanlılık yaratılacak gibi bir düş var. Ama Soğuk Çeşme sokağı ya da hani e Çelik Gülver'sinin şeylerinde böyle bir hani yaşam mekanı düşünüldü mü onu biliyor musun? E, yani şöyle bir şey var. Çelik Gülver sonuçta e, özel bir kurulur. Yani bir vakıf. Yani kamu kuruluşu değil ve elinde bir fon var. Turing Kulübün e, şeylerden dolayı elde etmiş olduğu büyük bir fon birikiyor Turing Kulübünün elinde ve bu parayı yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla yani insanları zorla mahalleden atarak ya da siz şöyle yaşayacaksınız değil. Tipik bir turizmci yaklaşımıyla bir takım yatırımlar yapıyor. Yani touring kulübün akarını döndürecek birikmiş olan parayı kamu yararı olarak yani kendi özel şeyi için değil kullanacağı bir fon olarak görüyor. Ve bütün bu şeylerin parklarda yapmış olduğu mesela bu işletmeler... Turing kulüp işletmeleri, kafeler bunlar aslında belediyenin yapması gereken işlere bir şekilde Turing kulüp üstlenmiş oldu. Ve bir şekilde de bir anlaşma yani kamu aslında kendisi yönetemediği için o zaman özel bir kuruluşa devretmiş oldu. Çelikler soyun yani şeyinde optiğinde mahalleyi dönüştürmek diye bir şey olduğunu pek zannetmiyorum. Heveslenmiş olsa bile Turing Kulübü'nün amaçlarıyla öyle bir şeyin örtüşmesi mümkün değil. Yani bir Kiptaş'ın yaptığı gibi, Toki'nin yaptığı gibi doğrudan doğruya bunu kamu adına yapma niyeti yok. Sadece işte bir yeri yapayım ben orası otel olsun, orada pansiyonlar olsun, şunlar olsun falan diyebilir. Yani soğuk Çekme Çeşme Sokağı'da sanırım hani bazı dükkanların olduğu bir yer olarak, restoranların dükkanların Tabii. olduğu bir turistik bir yer olarak kurgulandı. Zaten vardır. boştu. Yani orası zaten çok köhnemiş da da olduğu için yani çoğu miydi? binalar zaten harap durumdaydı satın aldı. Yani Çelik Güler Söy'e kalkıp e, biraz belki kamu imkanları kullanmış olabilir ama e, tipik bir yatırımcı mantığıyla çalıştı diyebiliriz belki. Şimdiki öyle değil. Şimdiki durum çok hakikaten yani bütün bu evet. tarihi şeyin içinden baktığımız zaman çok farklı bazı şeyler, şeyler ortaya koyuyor. Hani biraz tabii gelmek istediğim nokta da bu hani. Ne, bugünkü bütün bu e, Osmanlı kurgusu e, düzenlemeler neye tekabül ediyor? Hani e, neyi anlatıyor şehirle ilgili? Hem iktidarın e, nasıl yapılandığıyla ilgili hem de şehirle ilgili neler anlatıyor gibi bir derdim var. E, şimdi seninle özellikle e, hani e, dikkati çektiğin bir düzenleme var ve İstanbul'daki aslında en büyük kentsel düzenleme e, Osmanlı ...parkı diye söylüyorsun evet. sen ama aslında şey diye geçiyor. Evet. E, top, top, topu, top kapı şehir, şehir park. Parkı diye parka, geçiyor. Evet aynı işte taksim gezisi gibi. Taksim aynı. gezisinde de şey var mıdır içeri yani işte cumhuriyetin parkı falan değildir. Taksim gezisidir o da işte Topkapı şehir parkı. Ama burada e, bu e, şehir parkının içinde e, cami var, geleneksel el sanatları çarşısı var. ...çok önemli bir fetih müzesi var ki... Hani ...biraz bu konuda belki biraz daha... ...sohbet ederiz... Ee, ...başka... E, ...hatırlamaya çalışıyorum... ...neler var... Ha, ...oyun alanları var... ...ticari, işletmeler, Ticari var. işletmeler var... Ee, <gülüyor> ...ve burada bir... ...hani... E, ...Osmanlı'nın merkezi olduğu bir tarihi... ...yarımada fikri var... Evet şimdi zaten şeyin 28 Şubat sürecinden çıkarılan en önemli derslerden biri bence bu park. Çünkü Cumhuriyet'in dönüştürmüş olduğu Taksim Meydanı üzerinde kopmuştu 28 Şubat kavgası. Yani oraya cami yapacağız. Yani Cumhuriyet oraya opera yaptı. Biz de oraya cami yapacağız diye. Hatta bugüne bile uzanabilir o tartışma cami Şeyi hep bir sivil güç olarak da desteklendi bir cami yaptırma derneği var içinde siyasetçilerin de olduğu ve kamu tarafından da kendilerine yer tahsis edilmesini istiyorlar. Zaman zaman bir proje yapılıyor o otoparkın olduğu yerden geçiyor onaylanıyor planda yer alıyor falan bir türlü yapılamıyor ama asıl cüret bu prostun yapmış olduğu düzenlemeyi bir tür dönüştürmekti. Ellerinden gelse belki şeyi de yapabilirlerdi yani Lütfi Kırdar kongre merkezinde hepsini yani birlikte ele almak o bölgeye bir şey yapmak. Ama o olmadı orayı yani Prost'un planının hmm. üzerine kongre vadisi oldu. Bölüşüldü. Evet ama onun yerine. Yani Tarihi yaramadı yani. Tarihi yaramadı i̇şte bu, bu çok büyük bir, bir keşif. Yani bu şey, çok önemli bir, evet, bir şey de aslında O ana kadar kafa karışıktı. Yani yeni Osmanlıcılık Hı. şeyi yeniden keşfetti aslında. Ya biz niye aynı yer üzerine kavga koparıyoruz? <gülüyor> yani koskoca tarih yarımada var. Tarih yarımadanın e, açılmış gitmiş e, şeye doğru surların dışında yeni e, yerleşim alanları oluşmuş. İlla da varsa da yoksa şu perayı. E, halledeceğiz. Yani bu neoklasik e, düzenlemenin, Prost Efendi'nin değiştirmiş olduğu şeyi biz de bir kere yapacağız. Onun yerine e, bence çok iyi bir e, taktik bu. Yani, yani. manevra değişikliği. yani gidip onlar Şimdi şöyle bir şey var. Burada kırılma noktası tarih yarımada koruma planlarıdır. Tarih yarımada koruma planında şöyle bir madde geçer. Burada çağdaş mimarlık olamaz. Çağdaş mimarlık yapacaksanız yani çağdaş mimarlık neyse o sanki böyle ayrı bir tarz. <gülüyor> Onu gidin hani Ataköy'de yapın ya da işte Kadıköy tarafında yapın. Belki Taksim'de de yapın. Beyoğlu tarafının da biraz dışında hani çünkü He. orası da sit alanı. Ama sakın ha gelip de e, tarihi yarımada da öyle camdan binalar, modern binalar falan yapmayın demek istiyor o plan. Yani buradaki kalıp... Bu şeye uyacak. Buradaki Osmanlı Mahallesi stiline olacak Zaten böyle bir açmaz da var ama. Eğer sen böyle bir şey tarif etmeye kalkarsan, modernliği böyle bir şey diye yutturursan bu halka. İşte düz cam binalar yapılırsa modern oluyor. <gülüyor> i̇şte süslemeli olursa klasik oluyor. Şimdi ben, ben bunun e, kavgasını hep veriyorum. Şimdi bizim e, kullandığımız bina e, aslında modern bir bina. Köçeyan binası, Atlas binası şeyde, Beyon'daki. Bu bina aslında modern bir bina. Çünkü üzerindeki bütün süslemeleriyle bilmem nesiyle tamamen rokoko falan böyle bir yapı. Bu yapının e, şeyinde kalkıp da klasik ne buluyorlar bilmiyorum. Burası klasik bina. Onun için klasik mobilya almamız gerekir diye tutturuyorlar. Ben daha bire onunla mücadele ederim. <gülüyor> Şimdi yani e, mesela hani Eyüp'teki yapılar gibi olsa orada da e, BD Başkanı şey yapmıştı. Böyle üzerinde e, iki tane şey olur böyle kubbe koyup Otobüs durağı yapmıştı. Ben de BD Başkanı'yla bana sordu yani görüşme fırsatı bulduk. Dedim yani ben olsam sırf camdan yapardım ki hiç şeyle yarışmasın. Aa dedi burası tarihi bir semt. Onun için kubbeli yaparız biz otobüs duraklarını dedi. Şimdi Beyoğlu'ndaki mesela tam da bu. Beyoğlu aslında bir tarih şeyi salatası. Yani her şey var içinde ve onu klasik zannediyorlar. Halbuki onun o temsil ettiğiyle hiç alakası yok. Evet ve Le Corbusier'in falan da hani tarihi aramada ilgi göstermesinin nedeni tarihi aramada da hani çok fazla e, böyle bir saflık aramak mümkün değil ama hani daha kentin mimarisine ilişkin şeyi asıl özü orada bulacağını, bulacağını tahmin, tahmin etmesi. Ediyorum. Gerçi bunun da e, hiç asla asları yok tabii yani ama hani kentin... Bir öz arayışı var bir defa hani evet. Le Corbusier'de de olan. Evet ama şimdi Beyoğlu'daki operasyonlar... Hani aslında bir bakıma tam da işte şeyin yaptığı müdahale gibi bugün Kiptaş'ın yaptığı müdahale gibi yani Süleymaniye'de Osmanlı mahallesi yaratmakla bugün yapılan o şeydeki projeler gibi sulukule projesi gibi tam da 19. yüzyılda Beyolu Beydes yapıyor o uygulamaları surları yıkıyor yerine işte apartman blokları yapıyor. Tramvay hattını değiştiriyor. Bütün sokaklar yeniden elden geçiyor falan. Yıkılıyor binalar yeniden yapılıyor. Böyle sürekli bir şey var. Toptan değiştirme metodu var. Çok kısa bir müzik arası verelim mi? Sohbetimizi ara verip. Red Snapper'dan dinliyoruz. The Sleepless. <Gülüyor> I move on, can't freeze, cause I'm blessed with a gift from God, I can't cease, as my thoughts manifest into words, I lay a speech upon the mother who bonded, I'm trapped in the sleep, take a journey with me, into my dream and see my nightmare, I can have footsteps, but when I turn around, nobody's there, spooky voices penetrating my ear, with the smell of decay, in the cold night air, I feel the fear so cold, to the love that I chose, made me feel don't watch stars my soul. You call me Osiris, call me the Prince of Peace. Me I said I'm free from my You dream on, women like ISIS with my bring us up to avenge one who's coming on in mind of another. I've been living a lone in my flow never out of control. Give me space, all fake as I come through, as I come through. As I laid, I had a vision, an amber-colored man on a throne out in the distance. His feet was like coal, when he spoke, my mind glowed. Said, don't take me to a physical body, could never go. From day to night, from dusk to dawn, had my mind think of things I never thought of before. From the floor, water floor, reaching up to the sky. See the knowledge that it left in my mind, I would never die. Then let us be my natural force, so watch me shine. I'm classified for an arch, I'll be my guide. come through Evet, Red Snapper'dan give Evet, denedik The Sleepless. Making Bones albümünden bir parçaydı. E, tarihi yarımada ve e, İstanbul'daki tarih kurguları üzerinde olan sohbetimiz devam ediyor Koran Gümüş ile birlikte. E, şimdi bu, e, bu büyük e, kentsel dönüşüm projesi bu Topkapı Şehir Parkı üzerine birazcık daha... Durmak istiyorum. E, çıkan haberler bayağı enteresan onunla ilgili. Yani nasıl çıktığına bakıyorum ben hani bu haberler. Mesela şöyle bir haber geçiyor. Topkapı Şehir Parkı şimdiden göz kamaştırdı. Hani böyle bir hani büyük bir böyle hani azamet bir e, Spektaküler bir hisle başlıyor. Evet, Saydan, yani büyük bir işti şey yani. bir de kadar... height parktan büyük bu arada. Evet. Yani e, boyutları açısından da böyle göz kamaştırıcı bir hali var. Ve hani şöyle bir e, şekilde devam ediyor haber. Bir zamanlar seyir satıcıdan, ...kargaşadan mi? ve kerlilikten adım atılamayan eskiciler ve hurdacıların e, boy gösterdiği top kopiyi uzun süren çalışmaların ve büyük emeklerin sonucunda modern bir açık hava müzesi haline getirdik. Getir, ...insanların nefes alabileceği diyor aynı zamanda. İnsanların nefes alabileceği. Evet, park çünkü. Ee, en büyük, en kapsamlı, en modern park olma özelliği taşıyor. Ee, hem tarihi, hem kültürel ögeler, hem modern ve sosyal alanlar e, dikkat çekiyor. Hem dinlence, hem kültür bir arada. Evet. Yani yeni bir medeniyet projesi gibi. Şimdi bak bu çok benziyor aslında. Evet, Prost'un o medeniyet tahayyülüne de evet. ben çok benzetiyorum bunu. Evet. Yani... E, ve bunun hani nasıl kendini sunduğu da bir prost gibi bir hani Paris'in kendini sunuşu gibi 19. yüzyılda yani gördüğümüz en yeni teknolojiler hep yenilikler, birçok yenilikler taşıması, teknolojinin en son olanaklarının kullanılması ve burada hani çarpıcı olan bir şey var. Bir hani türbe gibi işlev de gören Fethih Müzesi. Hani burada bir defa hani çok yılları varan bir çalışma ile üretilmiş panoramik ...bir fetih canlandırma... Evet, ...durumu var. Aslına uygun olarak fetih canlandırıyoruz diyor ki... ...aslına uygun ne aslına demek? Aslına uygun o da evet, çok önemli. Yani, yani elinde kadar. telsiz olan işte altında... E, ...bir tane taka bulup altına kamyon et koyup... E, ...Taksim Meydanı'ndan geçirilerek yapılan fetih törenleri... ...aslında hep eleştiriliyordu ya... ...bunlar ne biçim evet. bir şey diye. Bu ama burada, aslına uygun. Burada gerçekten... Burada, yani burada evet. aslında hani çok hoş bir şey var yani... ...bütün panorama... Ee, konseptinde olan bir şey burada da var yani birebir onu tam olarak gerçekleştirme tekniği yani burada e, Timothy Chaln söylediği çok hoş bir şey var Med modernin metafiziği diyor yani öyle bir şey ki yani sen onu öyle bir şekilde kopyalıyorsun ki artık gerçeklikle e, aslında ilişkisini tamamen kopartıyorsun Hani ondan sonra onun orijinalini, onun fiziksel gerçekliğini bir metafiziksel bir tasavvurda inşa ediyorsun aslında. Dolayısıyla hiçbir realitesi kalmıyor, realle hiçbir ilişkisini kurmuyorsun. Böyle bir hani bir e, illüzyona aslında açıyorsun bütün e, durumu. Melez bir durum değil, çok böyle homojen evet, ayrı, evet, evet. apayrı bir e, simgesel alan <gülüyor> yaratmış oluyor ayrı bir singesel alan yaratmış oluyor evet. evet. Ve bu bu yeni medeniyet hani kurma yeni bir medeniyet e, tahayyülü oluşturmak için çok önemli bir teknik. Modernin de kullandığı bir teknik bu. E, zaten hani e, Miçalon'un söylediğine göre bütün modern insanlar bu tekniğin, bu e, büyünün içinde yaşıyorlar sürekli. Kapitalizminde çok ciddi bir şekilde kullandığı bir şey bu. Ve burada hani bu e, izleyicinin rolü de çok enteresan. E, Şöyle bir saniye. bunun içine girdiği anda zaten şeye Hı. kaptırıyor kendini. Bir oyunun parçası haline geliyor. Başbakanın deyişiyle ben neymişim diyor. Kendi geçmişiyle gurur duyuyor vesaire. Birçok şey daha yükleniyor ona. Artık yani bir izleyici olarak bir medeniyetin eşiğinde duruyor. Yani... O medeniyetin bir hani hem bir parçası hem de izleyeni olarak onun eşliğinde duruyor. Ee, bu arada fetih ilk defa seyredilen bir seyirlik nesne haline geliyor. Bu da çok önemli. Yani medeniyetin kendini e, dayandırdığı temel bir böyle bir seyirlik nesne haline geliyor. Daha önce böyle bir kurgu yok. Yani işte e, hani Fatih Sultan Mehmet'in burayı fethetmesini böyle bir şekilde bir tahayyüle bağlıyor. Aslında bu çok profesyonelce bir değişiklik. Eskiden çok. işte kutlamalar biliyorsun işte böyle kutlamalarda en fazla bir askerler geçer. Şu yapılır bu yapılır. Hani bir tür temsili bir şey de yapılıyorsa bu da o an işte için üretilmiş geçici bir şey olurdu. Halbuki bu kalıcı. Yani sadece 29 Mayıs'la sınırlı kalmıyor. müzeleştirilmiş artık hani kurumsal olarak her dakika faaliyette olan bir yer. Ve bir pozisyon alan bir e, izleyici yaratımı var. Yani böyle bir vatandaş tahayyülü var. O o fethi izleyecek, o fetihten dolayı bir e, medeniyet tahayyülü gerçekleştirecek bir vatandaş tahayyülü. Şimdi bu yeni Osmanlı ya da yeni yeni Osmanlı. Yani evet. neo neo otomanizm Aslında o neo otomanizmin kapsacılığına sahip değil. Şimdi onu demek isteyeceksin diye düşünüyorum. Çünkü e, bir emperyal e, şeye gönderme yapan müzeleştirme fikri, arkeoloji müzesi vesaire çok daha kapsayıcı. İşte başka medeniyetleri, tarih aşırı, bir dünya Her şeyi eş zamanlık düzlemine getirip iç içe sokuyor. Yani o, oradaki Osmanlı medeniyeti tasavvurunda da gene bütün dünyayı kapsayan bir Osmanlı medeniyeti hem var. Hem tarihte evet. hem coğrafyada. Burada çok daha lokal bir tahalliri var. Yani kapsamı çok büyük olsa bile mekanı olarak. Burada gene ulus devlet optiğinden evet. bir Osmanlı kavrayışı var. Çünkü basbaya şey yani milliyetçi öğeler taşıyor. Ama yani burada çok enteresan bir şey var. Burada eğlence işlevi görmeye başlıyor. Evet, yani yenilik burada. Burada evet yenilik burada. Yani Bizim... eğer mesela taksimde cami kurma fikri olsaydı orada kalabalıklar gelip bir prezans gösterip bir varlık gösterip orada bir devrimci bir potansiyel vardı. Burada tamamen eğlence var. Burada tamamen hani kendini eyleme durumu var. E, bu anlamda aslında hani e, bütün bu park ve fetih müzesini de e, bu hani İslami e, hareketin bir kırılma noktası olarak da görmek mümkün diye düşünüyorum. Luna parka çevirmesinden. Dolayı. E, bir bir anlamda. Yani nasıl e, dünya fuarları işçi sınıfı hareketlerini bir Luna parka çevirdi onu da diyebiliriz. Yani gelip orada sadece bütün e, bu te, e, ileri teknolojiyi seyreden izleyicilere dönüştüler işçi sınıfı. Burada da hani ee, ...inanan inanmayan Müslüman e, kesim gelip bu medeniyeti izleyici ve eğlen, bunun içinde eğlenecek bir vatandaşa dönüşüyor. Ya buradaki bütün potansiyeli başka bir potada eritiyor. Evet. Ee, Oysa ki Cumhuriyet programı daha e, şeydi, e, elitist bir şey, program sunuyordu belki. Opera. Avrupa başkentlerinden biri olmayı hedefliyordu. Oraya, ona katılım çok daha zordu. Burada çok daha popüler bir katılım var daha açık. Ama gene de buradaki mekanlar da e, yani şimdi burada yeni kurgular bu hani mesela ben Fethi Müzesi'nde bu Ütopya'yı çok net bir şekilde artık görebiliyorum hani. ...park düzenlemesinde falan... ...sadece bu maalesef hani... ...parkta ve Fethi Müzesi'nde sınırlı kalmıyor... ...şehrin her tarafında artık bu Ütopya'nın... ...izleri var. Yani işte... ...vapur iskeleri tasavvurunda, Osmanlı Mahallesi... ...tasavvurunda artık hani... ...gündelik yaşamın her kısmına... ...inen bu Ütopya'nın, ilizyonların... ...parçalarını gördüğümüzü düşünüyorum... ...bu Alternatif Medeniyet Projesi'nin. Ben şimdi mesela bu şey geldiği zaman... ...yelek takardı falan... ...otellerdeki şeyler... Bu ofis boylar ya da işte lokantalarda fesli garsonlar falan olurdu bazı yerlerde. Ve <gülüyor> yadırgardık yani aa İstanbul'da fes mi var ki bu adamlar turistlere fes gösteriyorlar falan diye. <gülüyor> Burada tam da öyle bir şey oluyor. Yani o zaman şey derlerdi işte turistler bunu istiyor onun için bu şekilde giyiniyoruz falan derlerdi. Şimdi turistler istiyor diye değil. Bu bence turistlerin istemesinden daha öte bir proje. Yani evet. burada başka bir hani bir ideolojinin, İslamcı ve devrim devrimsel içinde nüveler barındıran bir ideolojinin bu enerjisini bambaşka bir şekilde artık şehre yaymak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela bu gene bir dışarıdan bakışı içeriyor. İstanbul'a geldiği zaman bir yabancı. ...bir Türk mahallesi görecek, Türk-Osmanlı mahallesi hı hı. görecek diyor belediye başkanı. Yani burada yozlaşmış, şey olmuş, dejenere olmuş, kendi milli kimliğini kaybetmiş bir İstanbul'u değil... ...kendi kimliğini bulmuş bir İstanbul'u görecek diyor. Bu <gülüyor> sokaklarda işte şerbetçilerin dolaştığı, ebruculuk hat sanatı, e tesipçilik gibi işlevlerin... Ee, o küçük üretimin yerini almasını hedefliyorlar falan. Bu aslında yeni bir soylu sınıfı yaratma, yeni bir soylaştırma projesi tabi İslamcılık. Aynı Cumhuriyet nasıl e, yeni Osmanlıcıyı e, tasfiye ederken ne yaptı? Aslında Osmanlı eliti saray çevresinde basbaya işte e, işte yani biraz e, Osman Hamdi'nin falan e, resim sanatı gibi yani Şehzade'nin e, Mecit Efendi'nin falan bütün bunların şeyleri yaklaşımları ciddi bir oryantalizm idi yani self oryantalizm. Onların hepsini tasfiye edip Ankara merkezinde yeni bir seçkin hareketi başlattı. Şimdi İstanbul tekrar gücünü geri alıyormuş gibi bu yeni evet. Osmanlıcılıkla. Evet. Evet. İlginç olan bu. Bu proje Ankara'da köprüler kavşaklar yaptı belediye başkanı. Belki mehter takımı da kurmuş olabilir Ankara Belediye da ama yani Bursa'da daha fazla hissediliyor. İstanbul'da daha fazla hissediliyor bu yeni Osmanlıcak. Ben de Bursa'da, Bursa'ya gidiyorum. <gülüyor> Bursa'da böyle bir konuşmaya hazırlanıyorum bir yandan da. Hani bu radyo programı da bana yardımcı oluyor bu anlamda. Hakikaten orada bir tarihi kent üzerine düşünmek istiyoruz. Bütün bu şehirde de bunun devam etmesi yani bütün şehrin aslında pazarlanması durumu var yani As neredeyse hani dünya fuarlarında bütün hani fu ıı ürünlerin sergilenerek pazarlanması gibi bugün dünyada da şehirlerin pazarlanması, böyle bir fantazma gorelerin üretilmesi gibi bir durum e, söz konusu. E, hatta işte e, şey bütün belediye başkanları Türkiye'de olsun İstanbul'da olsun hatta dünyada olsun şey halindeler. Bana sürekli festival fikirleri getirin, yeni yenilikler getirin. He, sürekli bir kutlama halinde olalım şehirleri. Animatörler, Animatörler. var. Belediye <gülüyor> Belediye başkanları, <gülüyor> belediye başkanları <gülüyor> yine hazırlıyorlar. Hani, havai, havai Fişek. Ve buraya hani şehir, şehirlinin ...burayla ile ilişkisi de izleyici olarak hani bu kutlamalara gelsinler katasınlar alkışlasınlar eğlensinler ki hani <gülüyor> başka şeyler yapmasınlar <gülüyor> uslu çocuklar olsun. çocukları olsunlar yani böyle bir müthiş bir şölenlere şölenleşmeye doğru giden bir durum var hani bütün gündelik hayatında estetikleşmesini de hani buna bağlayabiliriz. Ee, Şimdi tabii burada e, çok enteresan bir durum var. Bu neye rağmen yapılıyor bütün bu şölenler, e, hani şehrin estetikleşmesi falan. E, tabii müthiş bir yıkımla da geliyor yani. Evet. Yani kentsel dönüşüm yasalarıyla olsun, TOKİ evet. eliyle olsun, belediyeler eliyle olsun. Bunun hani bir başka tarafı da e, müthiş bir emlak spekülasyonunun olduğu neoliberal ekonomik... E, Global liberal ekonominin bir parçası olarak bütün e, hani aktörlerin bir saldırısına uğrayan ama benediler bunu çok çabuk anladılar. Bu işin kamu parasıyla yapılamayacağını yani ister istemez e, paranın e, şeyden pompalanması gerekiyor piyasa mekanizmalarından. O yüzden şirketlerle anlaşma yapmaya çalışıyorlar sürekli. Bunu e, hani bütün tarihirmanda yıkalım yeniden yapalım deseler yani benediy imkanlarıyla bu mümkün değil yani kamunun da imkanlarıyla mümkün değil dolayısıyla bu biraz böyle hani bakalım gibi bir şey yapalım gibi bir şey değil bir bakalım ne oluyor yani bir deneyelim başarabiliyor muyuz biraz kökeni de 20 sene öncesine gidiyor yani 20 sene önce başlamış işler bunlar hala da alternatif olmadığı için yani devam ediyor ama yeni bir fikir de yerine konamıyor şeye benziyor bak Geçen gün Küçükçekmece Belediyesi'ni zannedersem sünnet ihalesini gördüm. Sünnet ihale ediyor. Mesela sünnet törenleri bunun çok tipik örneğidir. Halka şey vermek, hizmet vermek. Şimdi belediyenin sünnet töreni, toplu sünnet töreni yaptırırken ihalesinde yer alan şeyler neler? İşte sünnet operasyonu kendisi var ihalede. Onun dışında şu kadar maytap. Bu kadar işte elma şekeri, bu kadar pamuk elba, bu kadar kağıt elba. <gülüyor> Şimdi düşünsene belediye işi bir gücü bırakmış, pamuk elba ihalesi yapıyor. Ona fiyat veriyorlar mesela işte bin tane pamuk elba diyor tamam mı? Ya çok komik. Yani kamu eğer tıpla ilgili bir şey yapacaksa hani bir kamu şeyi olması lazım, tarafı olması lazım. Bu ne yani böyle şirkete yaptırılır mı iş? Şirkete, Şirket ihaleye giriyor ve... Sünnet ki hani ciddi bir operasyon aslında sonuçta bunu ihale edebiliyor. Düşünsene mesela şey yapsak bir günde çıksak ya bademcik ameliyatı ihalesi yapalım. Bin tane bademcik şey yapılacak alınacak halka hizmet yani böyle toplu düğün, toplu bir falan yapıyorlar ya belediyeler. Bu operasyonlar biraz buna benziyor yani konutlar böyle yapılmaz yani böyle ihale ile özel alandaki şeyler. Bir şehir gibi karmaşık bir dokuya böyle sünnet ihalesi, pamuk elba ihalesi gibi konut ihalesi yapmak biraz tuhaf geliyor. O yüzden ne yapılabilir ki? Ama yani şimdi burada e, hani bu şölenvari, kutlamavari şeyin arkasında gerçekten çok totaliter de bir yaklaşım da var. Yani bütün kentte bunu e, uygulamak gibi bir tarz var. Yani total bir, e, bir bütün bir uygulamak. E, ...hani tarihi İstanbul, o Müslüman, Osmanlı İstanbul düşü var. Yani bu, bu e, tek başına belirli parçalı bölüklü işlemiyor aslında. Peki o zaman yani, söyle. E, Vari, bir, bir totalitarizm, operasyon. bir operasyon ve yasasıyla birlikte geliyor. Yani burada hani evet. e, estetik anlayışıyla bunu eritme çabaları var... Ama bunu hani insanların hayatında böyle görmüyoruz. Bu estetik çabaların devamı olarak görmüyoruz. Çok ciddi yıkımlar var. Yani şehirdeki her bir değişikliği, karmaşıklığı, kendine özgünlüğü, otonom gelişmeyi bu totaliter estetik anlayışın içinde de eritme gibi bir dert da de var yani. Ama diğeri, zamanda... diğer teknokratik kamu da aynı şekilde bir şey yapıyordu, baskı yapıyordu. Yani, tabii e, tabii ötekisi bundan daha farklıydı, farklı bu daha iyiydi, kötüydü hani, anlamında değil ama evet. bunun içindeki o, o şeyi de görmek lazım. Ve hani ne kadar tarihsel diye kurgulasa da çok modernist, inanılmaz bir gelişme idealini de içinde barındırıyor bu. Bunu da atlamamak lazım. Yani bütün bu hani yeni medeniyet taha yürünü... ...bir gelişmişlik tahayyülünle birlikte yapıyor. Medeniyet getiriyor tarih evet. yarım adaya. Fakir, yoksul halk. <gülüyor> Medeniyet şey getiriyor. Evet, bu ama şimdi şeye bakarsak... E, ...sahiden çok değerli bir arazi tarih yarım e, Dolayısıyla bunu esnaf mantığıyla bile baksan... ...bir pazarlama operasyonu olarak... ...gelir getirici bir şey olarak da görebilir. E, de, Tabii bir de bu tarafta Merkezi otorite. Yani buradan kaynak elde edebilir evet. ama... ...şöyle bir sorun var. Şimdi ilk başlangıçta bu ütopyalar... Osmanlıcı Osmanlıca Ütopyalar ilk başta çok saf. Yani ilk önce böyle bir kamu parasıyla projeler üretiliyor. Orada işte böyle güzel tarihi mahalleler çiziliyor falan. Fakat sonra uygulamaya gelince öyle olmuyor. Uygulamada birdenbire şirketler devreye giriyor ve bizim star mimarlar devreye giriyor. İşin ilginç tarafı o. Yani toplu konut siteleri yapan, şehir dışında böyle kapalı cemaat mekanları üreten... ...star mimarlara başvuruyor şey... ...belediye. Bu ilginç. Yani bence asıl... E, ...bu dönüşümün nasıl oldu? ...çünkü tarih yarımada da yenileme alanları ilan edildiğinde... ...zannediyorduk ki hepimiz... ...ya bunlar işte şeyde çizecekler... ...oturacaklar. Belediyenin... ...şirketlerinde, Kiptaş'ta falan... ...oradaki personel anonim bir şekilde... ...çizeceklerdi. Hani hiç... ...altına imza falan koymadan da işte... ...tarih yarımada böyle olacak diyecekler... ...diye bekliyordum. Ama hiç öyle olmadı. Birdenbire... BD Başkanları çok farklı bir programa doğru kaydırdılar bu Ütopya'yı. Yani bir şekilde Ütopya arka planda kaldı. Birdenbire şey öne çıktı, piyasa bu neoliberal sistemin işleyişinde böyle bir tuhaflık var. İdeoloji arka planda kalmadı bence. Mutlaka bir yerlerde kendini gösterecektir. İşte Topkapı Şehir Parkı'na gitti. Yok, hayır. Kapalı sitelerin içinde de gösterecektir. Mutlaka bir yerlerden çıkacaktır. Küçük detaylarda mutlaka kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Yani şimdi şey de gösteriyor. Orta sınıf için yapılan yerlerde Hı. ama bu yüksek gelir grubuna hitap eden bazı yerler var. Ayvansaray mesela Hı. şimdi الخليج'te. Boğaz manzarası gibi muazzam bir manzaraya sahip yoksul insanların oturduğu bir yer. Burayı kalkıp da Osmanlıcı bir şekilde dönüştürürse şirket fazla o kadar seçkin bulamayacak. Bunu <gülüyor> biraz Alkent gibi, bahçe hmm. şehir gibi biraz daha farklı dönüştürmesi gerektiğini farklı. Yani farkını... o zaman e, Cumhuriyet Hediti ile çeliştiği noktalar olacak. <gülüyor> Çekişmeler olacak yani. E, yani çekecek mi bilmiyorum yoksa teslim mi olacak? Çünkü kullandıkları mimarlar gene hani şu anda piyasada ...iş yapan mimarlara projeyi verdiler ve bayağı da yani bu memleketin <gülüyor> İslami bir şeyle değil... E, ...Merkez Partisi kimliğiyle dönüştüreceğini AKP iddia ediyorsa eğer buna çok uyuyor. Yani gayet modern binalar da yapıyorlar hiç şey değil sadece şey öyle süslü şey binalar değil. Son de zamanlarda yani belediyelerin yaptığı böyle düz gene anonim yani şeysiz e, çok fazla mimar eli değmişe benzemeyen... Ama böyle cam binalar falan da var. Şeyde, Karacamet'teki e, cami de muhteşem mesela. O da harika bir, e, yeni bir tarzda yapılmış. Çok modern bir cami mesela. Yani ona da örnek... Görmedim. Ya bilmiyorum. Ben çok anlamıyorum mimariden evet. ama benim çok hoşuma gitti. Hmm. Yani bu, bu da aslında o zaman hani e, bir, iki proje neredeyse iki medeniyet projesi <gülüyor> beraber yürüyor belki de biraz kapsayıcı olması gerektiğini farkında yani şey çünkü kullandığı elit bir kere farklı şeylerde görüşlerde dolayısıyla hitap edeceksek biz hakim bir şeyde konumda bulunacaksak herkese hitap edelim herkese şey yapalım diye düşünebilirler çünkü Toki'nin yapmış olduğu konutların bence artık şeyi falan kalmadı Osmanlıca stilde falan bir özelliği yok ona ne diyebiliriz bilmiyorum ama yani bir İslami Ütopya'yı canlandırmaktan çok para göz şeyi canlandırıyor. Yani en çok para eden nedir diye bakarak İslami şeyde de aynı özellik var. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani otomobil kullanıyor. işte herkes kullanıyor. Yani burada işte başı kapalı bir insan kalkıp da başka model bir araba kullanmıyor. Şaşırıyorlar ama işte başı kapalı insan nasıl? Jipe biner. Jipe biner falan. Ama yani sonuçta kullanılan şeylerde, refah simgesi olan şeylerde aynı. Belki de hatta eğer e, şey daha fazla modern sanat falan daha fazla prim yapıyorsa. Şimdi onu sorgulamaya başladı İslami camiye. Yani biz niye acaba böyle bir değer üretemiyoruz? Modern sanat eseri işte dünyanın parası ediyor. Hani bir İslami şeyin yaptığı hat Ebru sanatı para etmiyor açıkçası. Yani uğraştığına değmez. Ya da otursa e, Osman Hamdi gibi hani böyle... Kaplumbağa terbiyecisi gibi... ...sürrealist bir şey yapsa. Aslında sürrealist bir şey yani öyle bir şey yok. Kaplumbağa terbiyeciliği diye bir beslek yok. Hani bugün sonradan keşfedilip para ediyor ama... ...bugün yapılan... ...İslami sanat... ...modern sanat gibi para etmiyor. Bunu kabul etmek lazım. Evet, bu da çok enteresan. Başka bir konuyu açıyor. Ama programın sonuna gelmeden önce... ...biz tarih yarımının içinden... ...otoyolla geçip Ataköy sahillerine... ...gidiyoruz. Ve orada... Baş aktörümüz ile ilgili bazı gelişmeler var. Onlarla ilgili konuşmak üzere Ayfer Kaynar'la bir telefon görüşmemiz olacak. Evet, Ataköy birinci kısım koruma ve güzelleştirme derneği başkanı Ayfer Kaynar şu anda konuğumuz. Ayfer Hanım, bu Ataköy sahil kısmında olan gelişmeleri biraz anlatabilir misiniz? Evet, o gelişmelere girmeden önce Ataköy'ün... Bazı özelliklerinden söz etmek istiyorum. Ataköy 1950 yılında 55 yıllarında inşaatına başlanmış Türkiye'nin ilk modern konut projesidir. Bu haliyle de literatürde korunması gerekli mimari miras olarak belirlenmiştir. Ataköy projesinin yapım aşamasında da Ertuğrul Menteşe Başkanlığında değerli bir ekip çalışmış ve ödüllü bir projedir yıllardan beri e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk modern konut projesi olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan Ataköy projesi bugün e, yeşil alanlarını e, imara açılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bununla birlikte e, konutların yanında e, 75 metreye kadar çıkan otel inşaatına izin verilmiştir. Konutlara e, Konut alanlarında durum böyleyken sahilde de aynı rant değişim süreci ilerlemektedir. Yani burada amaç Atakü'nün geniş yeşil alanlarının önce turizm alanına dönüşmesi, daha sonra Turizm Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde buranın imarının değişmesi ve bu alanların değişmesi ulusal ya da uluslararası firmalara sunulması e, projesidir. Bir anlamda Ataköy bu şekilde parçalanacak ve yok olacaktır. Sahile gelince sahilde yapılan e, satışla e, doğal kıyı tamamen inşaata açılmış olacak ve e, böylelikle 100 bin e, metrekare bir toprak satışa çıkartılacaktır. Ama bununla kalmıyor tabii bu iş. E, Ataköy'ün doğal koyu da en az satılan alanın iki misli kadar e, doldurularak buralarda da inşaat müsaadesi veriliyor. Böylelikle 400-500 bin metrekare inşaat izni alınmış oluyor. E, bu hem bizim yaşam alanlarımızın daralması hem çevre kirliliği hem e, denizin yok olması, balık meralarının yok olması ve şehrin kendi belleğinin silinmesidir. Yani şehircilik prensiplerine göre şehirde sürekliliğin olması esastır. Yani şehir sadece binalarıyla değil, o şehri oluşturan mahalleleriyle ve sosyal dokusuyla da süreklilik arz etmesi gereken bir bütündür. O bakımdan bütün bu süreç hem Bizim yıllardan beri <gülüyor> e, tapularımızla elde ettiğimiz mülkiyet haklarımıza bir e, e, zedele zedelenme e, unsuru olarak karşımıza çıkmakta hem de anayasa ile belirlenmiş insanın sağlıklı, iyi bir çevrede yaşama hakkı engellenmiş olmaktadır. Peki şimdi Biz bu bakımdan bir dernek olarak bir araya geldik. Hı. Hem çevremizi, hem yeşilimizi hem sahilimizi Ataköy'de olarak korumak yanında İstanbul'da olarak da korumak istiyoruz. Yani bu sadece Ataköy'ün bir sorunu değil, İstanbul'un sorunudur. Çünkü Ataköy İstanbul'da kalan en son doğal koydur. 19 Ağustos'ta peki bu ihalenin durdurulduğu, iptal edildiği haberi çıktı gazetelerde. Evet. Şimdiki durum nedir? Şimdi... O, o süreçte bu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmış sanıyorum. Ee, tekrar ihaleye çıkıldı. Tekrar çıkıldı. Ee, satış da 9 Aralık'ta gerçekleşecek. Yani tıpkı bir endüstriyel alanın dönüşümü gibi yani buradaki yerleşim alanı evet. işlevini yitirmiş bir işte fabrika falan nasıl satılırsa boşlukları o, o şekilde değer... de. Yani... Evet, mantığı bütünüyle yani şehircilik e, kurgusu olarak değil son derece basit bir yarar işte. fabrika satıyor şey özelleştirme gibi zaten bütün e, evet. şeydeki hava gazı fabrikası falan yedi kule defa nasıl yok oluyorsa burası da o şekilde değerli. Peki şimdi bu mahkemenin e, bu karar iptal etmesi e, ...aşıldığı da tekrar ihaleye çıkılıyor? Nasıl oluyor? Evet onu e, tam olarak ben bilemiyorum çünkü bu yürütmeye durdurma e, sahilindeki... dati firması tarafından yapıldı yani bizim bu konuda bir şeyimiz olmadı ama bizim açılmış olduğumuz davalar var ve biz dernek olarak iç hukuk yollarını sonuna kadar kullanacağız yani adaletin ayağı aksaktır ama nihayetinde gelir umudundayız eğer gelmezse bunu Avrupa İnsan Hakları'na götürmeyi hedefliyoruz bunda çok kararlıyız çünkü biz Ataköy'ün bozulmasını istemiyoruz Ataköy'ün proje bazında saklanarak geleceğe emanet edilmesini istiyoruz. Bunun için koruma kuruluna başvurduk. Koruma Bir numaralı koruma kurulu e, karar verme aşamasındaydı. Çünkü bütün gerekçeler yani bilimsel veriler buranın korunması yönündeydi. Kentsel sit olarak tescili yönündeydi. Ama birdenbire adeta Ataköy için yeni bir kurul oluşturuldu. Ve bu kurulun üyelerinde ticari bağlantılarını internet yoluyla ve mahkeme aracılığıyla tespit ettirdik. ...bizim talebimizi bu kurul reddetti ve buna karşı da yargıya gittik. Yani şu anda yürümekte olan birçok dava var ve biz bunlarla mücadele etmeye kararlıyız. Peki bir basın açıklamanız olacak mı? Evet olacak. Biz 15 Kasım itibariyle bir panel düzenledik. Biz konuşmadık. Sadece konuyla ilgili kişiler, otoriteler konuştular... Onların görüşlerini toplayarak bir basın açıklaması yapacağız. Ve e, gö göndereceğiz tüm ilgilileri. Evet 9 Aralık'a da çünkü pek bir zaman kalmadı. kalmadı evet, kalmadı. Acil hani e, kamuoyunda bunu duyurmamız gerekiyor evet, birlikte. Evet, evet. evet. Burada herhalde Emlak Bankası satıyor öyle mi? Emlak Bankası mülkü müydü burası acaba? Emlak Bankası'nın mülküydü evet ama... Belediye bize, yani düzenleyici kurum değil burada. E, şöyle... E, Emlak markasının mülkü olduğu için TOKİ'ye geçti. Burada bütün tasarruf TOKİ'ye geçtiğinden evet. TOKİ de istediği biçimde burada imar değişikliklerine gidebilmeyi sağladı. Ee, yani biz dava açmıştık e, konut alanlarının olduğu yerdeki imar değişikliklerine karşı. Danıştay karar şöyle diyor. 1960 yılında bu alanlar zaten kamuya mal edilmiştir ve bu proje bütünlüğünde bir, alandır. Tekrar buranın planlanmasının yapılmasının zaten mantığı yoktur. Evet. Çünkü buralar fiilen 50 yıldır yeşil alandır. Şimdi buraya evinizin 5 metre yanına kadar yaklaşan bir otel inşaatına müsaade ediliyor. Yani hangi gerekçeyle? Bütün toprağı yani metaha dönüştürmek, materyale dönüştürmek, paraya dönüştürmek şeklinde oldu. Evet. Toki'nin <gülüyor> zaten bütün bu e, şeyleri e, kamu mülklerini bir şekilde paraya çevirmesi söz konusu yani evet. konut yaparak bina evet. yaparak şimdi bu model kentin mevcut evet. yerleşim alanları değerlendirmeye sıra geldi evet, e, evet bu gidiş herhalde e, bu şekilde devam edemeyecek edemeyecek e, evet, çünkü insanlar... Ataköy çok tepkili yani evet. Ataköy sadece sahilde bakın yani üç taraftan kuşatıldı hem yeşil alanları hem deniziyle hem de alanı pisti 7. 8. 8. kısımlara doğru ilerliyor. Evet. Yani bir defa gürültü kirliliği. Yani orada yaşanmaz hale gelecek. Sanki öyle bir atmosfer var ki Ataköy boşaltılsa da buradaki geniş topraklar yüksek yüksek binalara alışveriş merkezlerine dönse. Yani Ataköy içerisinde birbirine 50 metre uzaklıkta 3 tane alışveriş merkezi var. Yani hangi çağdaş kentte ki İstanbul dünya kültür başkenti olacak, kentlerinden biri olacak. Hangi çağdaş kentte birbirine 50-100 metre mesafede 3 tane büyük alışveriş merkezi olur? Hangi mantık bunu kabul evet. edebilir? Ama evet. oluyor. Bu konu herhalde epey, önümüzdeki günlerde epey tartışma yaratacak. Evet, Burada aynı zamanda İstanbulların yani... e, yaşama deneyimiyle ilgili de bir problemi ortaya koyuyor bu şey. Çok teşekkür ederiz e, e, katkılar için. E, daha sonraki gelişmelerde inşallah birlikte oluruz, tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay ya, gelsin, başarılar dileriz size. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.